ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiyya. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı Sizler üzerine olsun. Wassalamu Aleykum ve rahmetullahi ve barakatu. Muhterem dostlar ve kıymetli hazirun. Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetlerini anlayabilmek için bizleri bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celleye hamdolsun. Ve yine Allah subhanehu ve teala Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilmek için atmış olduğunuz her bir adımı ahirette hayırla mükafatlandırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim bildiğiniz üzere Bakara suresinin 87. ayetinde kalmıştık. Ve 85 ve 86. ayetlerde ise geçtiğimiz hafta ziyadesiyle şunun üzerinde durmuştuk. Neydi o hatırlayacak olursak? Hani 86. ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala ahireti satarlar da dünyayı alırlar diye bir ayetten bahsetmiştik. Yani bir değişim yapıyorlar. Tabir yerindeyse bir Ticaret antlaşması yapıyorlar. Dünyayı tercih edip bunun karşılığında ahireti satıyorlar demiştik. Ve yine aynı şekilde 84 ve 85. ayetlerde Allah Azze ve Celle'ye ve onun peygamberine verilen sözün ardında durulduğunu ve nasıl durulması gerektiğini Ensardan olan Ebu Akil'in üzerinden bir örnekle anlatmaya çalışmıştık hani ben söz aldım onlardan şöyle şöyle ve şu hususlara dikkat etmeleri noktasında söz almıştık demişti ya Allah Subhanahu ve teala bu beni İsrail ve Yahudilerin üzerinden bize seslendi Allah aslında dedi ki biz sözleşme yaptık sizinle bir kulluk sözleşmesi yaptık şunlara şunlara riayet etmenizi istiyorum dedi Allah ve bunu biz Ebu Akil'in üzerinden verilen bir sözün ardında nasıl durulur ...anlatmaya ve anlaşılır kılmaya çalışmıştık geçen hafta. İnşallahurrahman 87. ayeti kerimeden... ...devam edecek olursak kıymetli kardeşlerim... ...şöyledir ayetin metni, ben inşallah okuyayım sizlere... ...ve ardından mealini verelim... ...ve ondan sonra da ayetten bize, bizim istifademize sunulan azığı da... ...edinmeye çalışalım inşallahurrahman... Şöyle buyuruyor Allah azza ve celle: Bade auzu billah. Ve laqad atayna Musa'l kitabe wa qaffayna min ba'dihi bi'r rusul. Wa atayna Isa ibn Maryam'el bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. E fe kullama ja'akum rasulun bima ise şöyledir aziz dostlar. ''Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Ondan sonra art arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler bahşettik ve onu Cebrail ile destekledik. Ne var ki gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız, kibirlendiniz. Size gelen peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz.'' Şimdi bize bir tablo çiziyor Allah Subhanehu ve Teala. Tablo şu. Yahudilere seslenerek diyor ki: "Biz size zamanın behrinde sizin hem dünyanızı hem de ahiretinizin saadetli olmasını temin etmek için peygamberler elçiler gönderdik. Elçileri destekleyen Ruhul Kudus'u gönderdik. Ruhul Kudus ise peygamberlerin bazılarına kitaplar verdi bazılarına vahyetti. Bunun ise bir tek gayesi vardı müminler. O da ne idi? Bu ayetin peygamberin ve risaletin kitabın muhatabı olan insanlara hem dünyada hem de ahirette saadet temin etmek. İşte bu ayeti kerimede Yahudilere muhatap olarak diyor ki Allah Subhanahu ve Teala zamanın behrinde biz hep size böyle gönderdik. Sizin dedelerinize, atalarınıza peygamberler gönderdik. Peygamberlerle birlikte kitaplar gönderdik. Mucizeler ikram ettik. Ne diye aziz dostlar? Hem dünyaları hem de ahiretleri kurtulsun diye. Ama ayeti kerim, burası malum. Beni İsrail ve Yahudileri Bakara suresini 90. ayetine geldik neredeyse. Hep aynı şeylerden bahseder 3 aşağı 5 yukarı. Ama bu ayeti celile tayibenin içerisinde bir husus vardır. Ve bizler de o Rahman bugünkü dersimizin bir bir büyük kısmını buna ayırmaya çalışacağız. Okudum mealen dedim ki şöyle diyor Allah subhanehu ve Taala: Ama sizin arzularınıza, heveslerinize, egolarınıza kulak vermeyen peygamberlere şahit oldukça da onları ya yalanladınız ya da öldürdünüz anlatabildim mi burası önemli bakınız bir kavim insanların topluluğunu düşünün Allah peygamber göndermiş Allah bir peygamberini niçin göndermiş kerim kardeşlerim o vahyin muhatabı ve peygamberin muhatabı olan insanların hem dünyalarını hem de ukbalarının kurtuluşunu temin etsin diye ama gelin görün ki diyor ki Allah Subhanahu ve teala o peygamberler sizin arzularınıza isteklerinize Meyletmediğinden ötürü de Ya yalanladınız Kezzep dediniz ya da öldürdünüz Ayet bu Bugünün azığı da İnşallahurrahman Büyük bir kısmını biz bu ayeti kerimenin içerisinden Çıkartacağız aziz dostlar Şimdi söyle bir soru Tevcih etsem Ve bunun üzerinden de konuşmaya devam etsek Cevabını da siz Verseniz aziz dostlar Desem ki bu ayetten hareketle sorsam desem ki peygamberleri o dönemin insanları peygamberin muhatabı olan o kavim niçin öldürdü ya da yalanladı desem ne dersiniz cevap basit nedir o onların arzu ve heveslerine peygamberler tabi olmadığı için doğru mu aziz dostlar evet yani onların bir arzuları var. Hayat anlayışları var. Dikkat edin buraya. Birazdan geleceğim. Güncel hayatımızla bunu özdeşleştireceğiz, bağdaştıracağız. Burası önemli. Onların bir hayat mentalitesi var. Hayata bakış açıları var. Hayatı belli bir zaviyeden değerlendiriyorlar. Ve kendilerine ait hevalarının belirlediği bir hayat düsturu var. Ne oluyor? Peygamber geliyor. Peygamber kimden besleniyor? Allah Subhanahu ve Teala'dan besleniyor. Allah Subhanahu ve Teala'dan aldığı vahiyle ile toplumda mevcut düzeni Allah'ın rasulleri değiştirmeye çalışıyor. Doğru mu aziz dostlar? Bu ayeti böyle anlayacağız. Kavmin mevcut bir mentalitesi var. Mekke'yi hemen tasavvur edin. Bizim peygamberimize de değineceğiz inşallah. Hayat anlayışları var. Zina hat safhada, içki hat safhada, ne bileyim, tefecilik hat safhada. Katliamlar çocukları diri diri toprağa gömlekler gömlek hat safada ama peygamber geliyor. Vahiden beslenen bir peygamber diyor ki artık düzen değişecek. Sizin arzu ve hevanız, hevesiniz değil. alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle'nin sözü geçecek. Böyle beni gönderen Allah'tır. Sizin hevanıza değil benim getirdiklerime tabi olacaksınız. Ne oldu? Gerek bizim peygamberimiz Aleyhissalatu salatu Vesselam, Gerekse ondan önceki peygamberler... Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle... Hep aynı sünnetullah'a düçar kaldılar. Doğru mu? Mevcut anlayış... Peygamber Allah Azze ve Celle'den getirdiği bir anlayış... Tabir yerindeyse elinde bir çomak... Doğru mu? Amiyane tabirle dönen tekere vahiy kaynaklı vahiden beslenen peygamber çomak sokuyor bu ayeti böyle anlayacağız yani onların arzularına heveslerine hevalarına meyletmeyen bir peygamber şimdi devam ediyoruz ayet söylüyor bunu akibet ne yani peygamber bir topluma geldi toplumun bir mentalitesi var hayat anlayışı var örneğin o dönemde diyorlar ki zina serbest Peygamber geliyor Diyor ki Allah Azza ve Celle'nin emri gereği bundan sonra zinaya yaklaşmayacaksınız Ya da başka bir örnek Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan verelim örneği Diri diri çocukları katlediyorlardı Diri diri toprağa gömüyorlardı Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam geldi Dedi ki bundan sonra çocuklarınızı gömmeyeceksiniz Allah bile bile bir cana kıymayı size haram kıldı. Mevcut düzenin, mevcut mentalitesine Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam Allah'tan aldığı vahile müdahale etti. Doğru mu? Ne oldu? Şimdi akıbeti konuşalım. Ya yalanlandı ya da öldürüldü. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı yalanlamadılar mı aziz dostlar? Vallahi yalanladılar. Demediler mi kezzep? Sahirun kezzep? Hem yalancı hem de sihirbaz demediler mi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama? Peki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eziyet etmediler mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi katletmeye çalışmadılar mı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yurdundan ihraç etmeye, çıkartmaya çalışmadılar mı? Ayetle sabit. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ <الْمَاكِرِينَ> onlar dediler sen seni yurdundan çıkarmak istediler sana eziyet etmek istediler hatta seni katletmek istediler senin üzerinde bunları gerçekleştirmek için planlar çizdiler o makaru ve Allah. Vallahu khairul mekiriin ama planların en en hayırlısı Allah Azze Ve Celle'nin çizdiği plandır, tuzaktır. Peki soru şu, dersin anlaşılmasını sağlamak adına aziz dostlar, Peygamber Aleyhisselatü vesselam bunlara niçin düşer kaldı? Mevcut sisteme Allah Azza Ve Celle'nin isteği doğrultusunda onun istediği olsun diye müdahale etti de ondan. Yalancı dediler Sahtekar dediler Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Eziyetler ettiler Hepsini bir bir burada anlatmaya katsak, Bizim tefsir vaktimiz buna yetmez Ama bir tane hadis söyleyeyim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ben Allah uğrunda öyle Eziyetlere maruz kaldım ki Vallahi hiçbiriniz kalmamıştır bunu söyleyen peygamber ha peygamber mevcut sistemi Allah'ın arzuladığı şekilde değiştirmek için hayatını ortaya koymuş bir peygamber. Ama ilginç olanı şu. Ayet bize bunu öğretiyor aziz dostlar. Diyor ki o peygamber onlara hiç meyletmedi. Allahu akbar. İnanın bu ayetin ağırlığının altında eziliyorum, nefsim adına söylüyorum. Subhanallah. Muhteşem bir ayet. Niye? Diyor ki onların arzularına hiç meyletmedi. Onların arzuladığı şekilde peygamberin ağzından bir kelam dahi çıkmadı. Onlar hoşnut olsun diye, onların gönlü olsun diye Allah Azze ve Celle'ye gadaplandıracak vallahi hiçbir şey yapmadı. Yalancı dediler. Taif'te Allah'ın Resulünü taşladılar. Mekke'de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına secdedeyken işkembe pisliği dökmediler mi? Aziz dostlar, vallahi döktüler. Ama ayet çok ilginç. Gerek önceki peygamberler, gerekse bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onları hoşnut etmek için onlara iltimas etmedi. Sistem hoşnut olsun da var olsun demedi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Artık çocuklarınızı diri diri toprağa gömmeyeceksiniz dedi. Müdahale de Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Zina etmeyeceksiniz dedi. Katliam yapmayacaksınız dedi. Tefecilik yapmayacaksınız dedi. Dedi de dedi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama bir şey kesin ve muhakkak. Bugün tefsir Furkan'ın size azığı olsun inşallah. O da nedir? Allah'ın peygamberi, peygamberleri ve özelde peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onların arzularına meyledecek hiçbir şey söylemedi ve yapmadı. لَقَدْ اُذ۪يتُ tu اللّٰهِ Allah uğrunda eziyetlere maruz kalsa da bunu yapmadı vallahi. Allah neden memnunsa onu yaptılar. Biz de bugün öyle olmak durumunda değil miyiz aziz dostlar? Bugün bir sistem var. Bakın ta baştan bir kronoloji çizmeye çalıştım. Bir metodoloji takip etmeye çalıştım. Anlaşılsın diye. Bir sistem var. Peygamber gönderiliyor. Allah'ın arzuladığı hayat ve razı olduğu hayat hakim olsun diye müdahale ediyor peygamberler. Eee bugün peygamberler yok. Ama bugün bir biiznillah peygamberin risaletini omuzlanmış yiğitler var. Sistem aynı sistem, zina hat saf adamı, He, içki, haddi yok. Allah Azza Ve Celle'nin Münker adına söylediği saydığı ne varsa bugün hayatımızda hakim. E, peygamber yok. Ama dedim ya az önce bir iznillah Teala yiğitler var. Aynı dönen sistemin pislik ve münker çarkına tekerine vahiden beslenen yiğitler var. Diyor ki dur heyhat. Allah azza ve Celle'nin sözü geçecek. Peki soru şu. Sünnetullah dedim değil mi başta? Bu kardeşler yalanlanıyor mu? Bu kardeşlerimiz katlediliyor mu? Evet. Kıyamete kadar da bu sünnetullah değişmeyecek. Ve len tecide fî sünnetillahi tebdila. Ayet. Allah'ın yasasında sünnetullahında değişiklik bulamaz. Ama bizim en büyük bu ayetin öğretisi bize şu olsun. İltimas yok. Fahkum bainahum bima anzalallah ve la tattabi ahwaahum amma ja'aka min al Maide suresi. Bunu emretti Allah peygamberine. Dedi ki onların aralarında Allah'ın hükümleriyle Hükmet Ayete bakın devam ediyor Sana hak geldi ya Onların hevalarına hiç tabi olma Vallahi bize de söylüyor Allah bunu Bugün birilerinin hoşnutluğunu kazanmak yerine Rızası ve hoşnutluğu kazanılacak birisi varsa o da Allah'tır Allah İltimas yok. Zalime boyun bükmek yok. Allah'ı gadatlandırıp onları hoşnut edecek bir davranışın içerisine girmek yok. Zulüm de olsa, işkence de olsa, hayatımıza da mal olsa vallahi bu yoldan dönüş yok. Allah böyle istiyor. Çünkü çomak sokmak bedel ister. İltimas etmiyoruz ya. Vallahi bedel ister. Ayette söylediği gibi ya yalanlanırsın ya da öldürülürsün. Zamanın behrinde İran'da nadir şah varmış. Meşhur bir isim. Bakabilirsiniz. İltimas anlatacağım. İltimas etmemeyi anlatacağım. Birkaç menfaatlık kuruş, kuruş menfaat karşılığında... İltimas edilmemesi gerektiğini anlatacağım. Bu Nadir Şah çok meşhur bir padişah veya Şah diyelim adı üstünde. Pers'te. Bir gün şiir yazmış. Şiir kalemi almış. Tabi o dönemin ve o bölgenin vazgeçilmez Mirza Mehdi adında da bir şair varmış. Tekten. Tekten. Alternatifi yok şiir üzerine. Şiir dediğin zaman Mirza Mehdi akla gelirmiş. Şiir, edebiyat, ondan sonra kelam, belagat. Kim? Mirza Mehdi. Nadir Şah bir gün şiir kaleme almış. Demiş ki Mirza Mehdi'yi ayağıma getirdin veya çağırın huzuruma gelsin. Hay hay efendim. Mehdiyi çağırtmış hali, vakti, durumu çok da iyi bir adam bu şair nadir şah demiş ki efendim demiş sizi rahatsız ettik etmeye de bir şiir yazdım bir dinle hele bakalım demiş tabi efendim buyurun nadir şah, şah şiir yazası tutmuş yazmış onaylatmak istiyor söz sahibi tekten geçilen adama da dinletmek istiyor başlıyor şiirini okumaya Şiir bittikten sonra diyor ki Mirza Mehdi nasıl buldun şiirimi diyor ki rezalet rezalet ben ömrümde bu kadar kötü şiir görmedim duymadım hiçbir şeyi şiire benzemiyor şaha söylenir mi bu arzu ayet onların arzularına ve isteklerini yerine getirmeyen meyletmeyen peygamberi konuştuk. Şah ne istedi? Neyi duymak istedi? Güzel olmuş efendim demeyi. Bunu bekledi. Dedi ki rezalet senin şiirin. Dedi ki bunun bütün mal varlığına el koyun. Alın bu adamı. Ahırda sabahtan akşama kadar gübre çeksin. Yok iltimas. İltimas etmemiş. Zulüm görüyor. Peki diyor Hayay. Ama bil diyor senin şiirin olmamış. Allahu akber. Gidiyor gübre taşımaya sabahtan akşama kadar gübre çekiyor haftalar aylar geçiyor çok uzun bir dönem geçiyor bizim nadir şah bir şiir daha yazar der ki ahıra haber salın mirza gelsin benim şiirimi bir daha dinlesin olur efendim tabi üstü kirli böyle perişan bir vaziyette mirza mehdi gelmiş efendim beni çağırtmışsınız evet yeni bir şiir yazdım merak ediyorum ne diyeceksin Diyor ki buyurun efendim Başlamış bizim Nadirşah baştan sonra şiiri okumaya Şiir bitti demiş Bizim Mirza Mehdi hiçbir şey söylemeden Kapıya doğru ilerlerken Şiir bitti Sen nereye gidiyorsun Bana bir kelam söylemeden buraya Burayı niye terk ediyorsun Nereye nereye demiş yani Demiş ki efendim gübre çekmeye devam <gülüyor> Yine iltimas etmemiş ya mübarek senin akıbetin belli O şiir kötü dersen Seni gübre taşıtmaya göndereceği Vallahi belli Onu razı etmek istiyorsan Daha doğrusu sen Gübre çekmekten kurtulmak istiyorsan Efendim Al yül ala olmuş Diyeceksin Ama yok onun arzu ve isteklerini memnun edecek Bir şey söylemezsen Meyletmezsen akıbetin Böyle olur işte bu ayette de Allah Subhanahu ve teala bize bunu öğretmeye çalışıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama da aynısı olmadı mı? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamı davetin başında hiçe saydılar. Bırakın o Muhammed'i 3-5 çapulcuyla ne yapacaksa yapsın dediler. Ama Mekke'de davet Mekke'nin altını üstüne getirdi. Tabir yerinde ise ses getirdi. Başladılar Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla pazarlığa. Gel şunu yapalım. Bir sene sen yönet, bir sene biz yönetelim. Vallahan Allah'ın Resulü vesselamdan tabir yerinde ise onların arzularına etmesi istenildi. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi? Vallahi ya ammi, lev vada'u şemse fi yemini, vel kamara fi yesari ala en atruke hazal amr. <gülüyor> ma taraktuhu hattâ yadharahullâh, av ahlike dûnehu. Subhanallah böyle bir cevap yok ancak bir peygamber ve onun öğrencilerinden gelir böyle bir söz dedi ki siz ne diyorsunuz ya heyhat bir insanın güneşi eline alması mümkün mü değil ayı eline alıp getirmesi mümkün mü vallahi değil siz bu ikisini elime koysanız vallahi ben davetimden vazgeçmem Size meyletmem, sizden olmam, sizleri sevindirmem, hoşunuza gidecek bir işi yapmam. Ya Allah beni bu minval üzerime canımı alacak ya da Allah beni muzaffer kılacak. İşte bu ayetin bize en büyük öğretisi bu. Peygamberler geldi artık yok. Biz de davetin taşıyıcıları olarak böyle hareket edersek iltimas etmeyeceğiz inşallahü rahman 88. ayeti kerimede ise dostlar devam edelim inşallah. Subhanuhu ve teala şöyle buyuruyor. Ba'de auzu billah. Ve kalu kulubuna gulf. Bel la'anahumullah Diyor ki Mealen, Yahudiler peygamberle alay eder vari, bizim kalplerimiz perdelidir, sen ne dersen de, sen ne anlatırsan anlat. Diyor ki Allah subhanehu ve teala, hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir, o yüzden çok azı inanır. Şimdi Yahudilerin ifadesiyle Allah subhanehu ve teala sesleniyor ki, bizim kalplerimiz kilitli. Biz kapattık yani. Sen ne anlatırsan anlat. Senin anlattıkların bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. Türkçesi bu. Hulf. Kapatmak demek. Tıkamak demek. Kulak vermemek demektir. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin vazifesi gereği onların dünyalarının ve ukbalarının saadetini temin etmek istiyor. Onların kurtulmasını istiyor. Onların kurtulmasını istiyor. Bir ishalet getirmiş ama onlar ısrarla diyor ki biz seni dinlemiyoruz. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Mustagnilik diyoruz. Mustagnilik de başlı başına mustakil bir zihniyettir. Mustagnilik muhtaç olmama kendisini yeterli görmek demektir. Kibir hat safada Yahudilerde. Ya senin Tevrat'ın birazdan gelecek 89, 90, 91, 92. ayetler ortak bir mefhum paylaşacak bize. O da nedir? Yahudiler inatçı. Ve Tevrat'ta böyle bir peygamberin geleceğe haber veriliyor. Ama ısrarla bizim senin anlattıklarına ihtiyacımız yok. Biz bugün bunu yaşıyor muyuz? Kısmen. Ya kardeşinin derdini dert edinmişsin. Biliyorsun ki Allah o kardeşinin o ahvaline o zurufuna o vaziyetinden Allah razı değil kızacak diyorsun ki kardeşim gel şu bataklıktan çıkartayım seni uzat bana elini ne diyor Cık. kalsın ben çıkmayacağım buradan ya sen onu bataklıktan kurtarmanın derdiyle dertlenmişsin istiyorsun ki orada boğulup gitmesin o diyor ki kalsın senin yardımına benim ihtiyacım yok Yahudiler de aynısını söylüyor sen onların dünyalarını hatta ahiretlerini kurtarmak istiyor peygamber. İstiyor ki cehennem narında yanmasınlar. Ne diyorlar? Bizim senin getirdiğin kurtuluş reçetesine ihtiyacımız yok. Biz buna ne diyoruz aziz dostlar? Muhterem hazirun müstagnilik diyoruz. Tabi Yahudiler Yahudilere böyle bir tablo çizmiş. Allah subhanahu wa taala ama tabi bizde inşallah olması gereken tabloyu bir sahabenin üzerinden anlatıp devam edeceğiz inşallah. Böyle bir tablo, mustagnilik. Yani onlara peygamber kurtuluş reçetesi tevdi ediyor, istemeyiz. Bir de sahabeyi konuşalım. Sahabe ise subhanallah tam tersi. Öyle değil mi? Ummu Mektum'da görmedik mi bunu Abese suresinde mesela? Geldi ya Resulullah çekiştiriyor Allah'ın Resulü konuşurken. O kadar ısrarcı. Bana öğret ey Allah'ın Resulü. Bana cennetin kapılarını açacak ilmi öğret. Sahabeler de böyle. Hani tefsir derslerimizde yer yer formüller vermiştik. Hatırlıyor musunuz? Bir üçgen formülü. İşte her ne kadar matematiğe benzetmeye çalışsak da bir şeyler akıllarda kalsın diye formülize etmeye çalışmıştık. Bugün yeni bir formül var. Bir akıllarda kalması için mustahnilik zihniyetinden nasıl kurtulunur sahabe bize formüle etmiş. Bir Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyordu sahabe. Diyordu ki Ya Resulallah bize öğret. Çekiştiriyordu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bize öğret. Öğret ki artı yapıyoruz. Öğret ki bilelim Bilelim Bilelim ki artı Amel edelim Eşittir Cennet Daha önce duymuş muydunuz böyle bir formülü? Öğret ki bilelim Bilelim ki Amel edelim Ve iznillah amel edelim ki Cennete girelim Bizim maksadımız da bu değil mi? Bizim biiznillahü teala Bu hayatta Bu hayatta Arzuladığımız maksadımız da cennete nail olmak değil mi? Vallahi o. Öyleyse Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi bize indirilen risaletten öğreneceğiz. Bileceğiz ki amel edeceğiz. Amel edeceğiz ki iznilla cennetin kapıları bize açılacak. Bir sahabenin üzerinden anlatmak istiyorum. Bu formül yerleştiyse eğer. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre'dir. Radıyallahu anh muslimin sahihinden takriz edilmiştir bu hadis bir gün bakınız yahudileri unutmayın bir de sahabeye bakın subhanallah ebu hurayra rivayet ediyor diyor ki bir gün bir adam Allah'ın resulüne geldi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya resulallah bana bir şeyler öğret ki benim için cennetin kapıları açılsın. Allah'a emanet olun. Mustaniyiliğe bakın. O zihniyete bakın. Bir de sahabenin zihniyetine bakın. Belli ki birileri cenneti istemiyor. Birileri de cenneti istiyor. Ya Resulallah bana öyle ameller göster ki bana cennetin kapıları açılsın. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam saymaya başlıyor. Diyor ki Allah'a eş koşmadan... Kulluğu O'na edeceksin Bir, vallahi bu bile yeter. Kulluğu Allah'a hasretmek. Öyle değil mi? İki, Allah Azza ve Celle'nin farzı gereği namazını kılacaksın. Yine farzı gereği zekatını vereceksin. Yine farzı gereği orucunu tutacaksın. Ve Allah senden farz olarak neyi istediyse yerine getireceksin. Bitti mi ya Resulallah? Bitti dedi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Dedi ki sahabe dikkat edin. Cenneti istiyor o sahabe. Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki ya Resulallah. Bunun ne üzerine bir şey koyarım, ne de söylediklerinden bir şey eksiltirim. Harfiyen yapacağım inşallah. Çünkü ben, benim için cennetin kapılarının açılmasını istiyorum. Dedi ve gitti sahabe. Kapıdan çıktıktan sonra Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam, Ashab-ı kiramına seslendi Rıdvanullahi aleyhim ecma'in Allah onların hepsinden razı olsun Dedi ki Cennet ehlinden bir kimseyi görmek Kimi sevindirecekse Az önce çıkan sahabeye baksın Allahu u Ekber Size cennetten bir şey gösterilmek istense bakmak istemez misiniz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi cennetle müjdeledi. Müjdelemiş oldu daha doğrusu. Kim cennetten birilerini görmek, bir şeyi görmek sevindirecekse koşsun bu kardeşinizin ardından ona baksın. Şimdi soru geliyor size. Niye Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu sahabe neyi istedi ve ne yaptı ki Allah'ın Resulü böyle dedi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Cennete gidebilmenin yollarını sordu da ondan. Bizi cennete ne yaklaştıracak? Oraya koşar adımlarla gideceğiz. Vesari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin 'arduha's semawati ard. Genişliği yerle gökler arası kadar olan cennete koşun diyor Allah. Yarışın onun uğrunda. Öyleyse bize cennet Kapıları açılsın istiyorsak Öğreneceğiz ki bileceğiz Bileceğiz ki Amel edeceğiz inşallah Evet Bu ayetin de bize öğretisini bununla inşallah sınırlandıralım aziz dostlar Şimdi 89 90 91 ve 92. ayeti kerimelerin ortak bir mefhumu var Üzerlerinde böyle tek tek durmak yerine İnşaallahu Rahman ben metnili okuyacağım Arapçadan ve ardından mealini vereceğim. Belki 3-5 dakikamızı alacak bu. Ama onun onun ardından ortak mefhumun ardından 90. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin bizler için murad ettiği bir azık var, bir öğreti var. Onun üzerinde de mustakillen duracağız. Yani 89, 90, 91 ve 92. ayeti kerimelerin ortak mefhumu şu. Nedir? Peygamber gönderdik, delil gönderdik, onlar ise inkar ettiler. Buna yakın e, ayetler olacak ama ortak mefhumbu olduğu için tek tek alıp detaylara girmek istemedik. Ama ben inşallahı rahmen ayetleri sizler için okumak istiyorum ve ardından da devam edeceğiz. 89. ayet-i kerimeden devam ediyorum inşallah. Ba'de a'udhu billah. وَلَمَّا جَاءُهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَمَّا Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. Yani neyi kastediyor Allah subhanahu ve teala? Az önce ifade ettiğim gibi biz onların inandığı kitap, kitapta bahseden ve bahsi geçen o peygamberi ve risaleti ve risaletin sahibini gönderdik gördüler görmelerine rağmen inkar ettiler diyor Allah subhanehu ve Teala. Daha önce buna benzer ayetleri işlediğimiz için süratlice geçiyoruz. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcıların üzerinedir diyor subhanehu ve Teala. 90. ayeti kerime de ise Biz semaşterav bi anfusuhum en yekfuru Allahu anzalallah baghyan ay yunzilallah min fadlihi ala men yasha min ibadihi Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir. Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. 91. ayeti i kerimede ise yine aynı mefhumen وإذا قيل لهم آمِنوا Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş ''Hak kitaptır.'' ''Ey Muhammed onlara şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyorsunuz?'' diye sor. 92. ayet-i kerimede ise ''Ba'de'ûzü billâh'' ''Ve leqâd cââekûm mûsâ bil beyynâdi thumme'te khattûmul icl min ba'di ve entum ''Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti, sonra onun ardından zalimler olarak bu zayı ilah edindiniz.'' 89, 90, 91 ve 92'nin ortak mefhumu şu. Biz peygamber ve risalet gönderdik. Siz ise bazı nedenlerden ötürü bunları ve bu gönderdiklerimizi inkar ettiniz. 90. ayeti kerimede ise aziz dostlar. Bunun üzerine biraz duracağız inşallah. 90. ayeti kerimede ise bunu inkar etmelerinin, nedensellerinden bir tanesinin üzerinde duruyor Allah subhanahu teala. Dikkat edin. Bak 89 90, 91, 92 peygamber gönderdik, risalet gönderdik, onlar inkar ettiler. Şimdi ise 90. ayeti kerimede niçin inkar ettiklerinden bazılarını Allah subhanahu teala zikrediyor. Diyor ki hani mealen vermiştim tekrar ediyorum. Peygamberliği kendilerinden çıkmadığı için ve Allah peygamberi kendi ırklarından tercih etmediği için o peygambere düşmanlık beslediler. Neymiş demek ki? Onların peygamberi inkar ediyor olmalarının temelinde yatan husus peygamberin onların ırklarından ve onların milletlerinden çıkmamış olmasıdır. Öyleyse bizim bu ırkçılığın üzerinde biraz durmamız gerektiğini düşündüm bugün. Maalesef böyle bir hastalığa Ümmet olarak düyüçar kaldık mı? Evet. Benim ırkım daha üstün, benim milletim daha üstün. Halbuki Allah Subhanahu Teala kimin daha üstün olduğunu ayetle ifade etmiş. Beyan etmiş, zikretmiş bizler için. Öyle değil mi? İnne ekremakum 'indallahi etkakum. Ayet. Sizin Allah katında en ekreminiz en kıymetliniz En kabul göreniniz Takavaca üstüne olanınızdır Allah'tan en çok korkanınızdır Filan kavim dedi mi? Demedi Filan ırk dedi mi? Vallahi demedi Ama bu ırkçılığın öyle bir hastalığı var ki Herkese nefret gözüyle bakmasını sağlıyor Bakınız Peygamber onlardan çıkmadı diye Allah'ın Resulüne bildikleri halde sallallahu aleyhi ve sellem inandıkları kitap o peygamberi müjdelediği halde sadece ırkçılıktan, milliyetçilikten, kavmiyetçilikten dolayı Allah'ın Resulüne düşman oldular. Onun için koca koca cümlelerle diyoruz ki ırkçılık nefret doğurur. Karşı tarafa nefretle bakmanı sağlar niye çünkü senin baktığın bakış açısı ve mentalitenin temelinde şu yatıyor bu adam benden değil bu adam bizim oralı hiç değil bu işte Allah Azza ve celle'nin kesinlikle yasakladığı bir haslettir olmayacak çünkü ırkçılık nefrete dönüşüyor Allah korusun Beni İsrail ve Yahudilerde biz bunu ne yapıyoruz? Kolaylıkla müşahede ediyoruz. Dedi ki ırkçılık nefrete götürür. Bununla alakalı malumat nazarınızda bilindiği için üzerinde ziyadesiyle durmuyorum. Irkçılık haramdır. Dauha fe inneha diyor Allah Resulü'nü. Hadis sahih bir hadis. Dauha da'uha fe inneha Onu terk edin terk edin. Çünkü o kokuşmuştur. Allahu akbar. Irkçılığa diyor, kavmiyetçiliğe diyor, milliyetçiliğe diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Kimse ırkıyla diğer bir Müslümana üstünlük taslamasın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Haram kıldı bunu. Niye? Çünkü inna ekramekum indallahi etkakum artık kimin Allah katında kaliteli olduğunu belirleyen kriter takvadır. Onun için diyoruz ki ırkçılık nefrete dönüştürür. Nefret gözlüklerini takmaya vesile olur. Diğer bütün insanları ve toplumu öyle görmeye başlarız. Amerika'da <gülüyor> Zencilere malum çok böyle e eziyetler ediyorlar. Hani bu beyaz ve siyah kavgası diyelim artık. Zenciler ve beyazlar. Böyle bir dönem. Zamanında Zenciler artık yılmıştır Beyazlar Zencileri nerede görüyorsa dövüyormuş Artık böyle Zenciler dışarıya çıkamaz Hale gelmişler Tabi estetik cerrahları da Bu işi fırsat bilip Bir kampanya başlatmışlar Demişler ki Zenciler beyaza dönüştürülür Yani estetik ameliyatı yapıyor Zencilikten kurtuluyor beyaz oluyor İki tane de zenci arkadaş varmış hatta kardeşten öte. Hiç ayrılmazlarmış. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezmiş bu insanların. İki tane zenci. Bir gün yolla böyle e, kaçamak kaçamak yürürlerken bir ilan görmüşler. Siyahtan beyaz çehreye yani zencilikten beyazlığa beş dolara değişilir. Yani estetik ameliyatla beş dolar vereceksin Artık siyah, zenci olmak yerine beyaz olacaksın. Çok ilgilerini çekmiş. Demişler ki bu zulümden kurtulalım, bu sıkıntıdan kurtulalım. Hemen ellerini ceplerine atmışlar. Hani ne var ne yok parayı ortaya bir koymuşlar. Toplamda 10 dolar var. 7 dolar birisinin, 3 doları birisinin. Demiş ki zenci kardeşten öte dedim ya. Kardeşim demiş. Nasıl bir ameliyat olacağı belli değil sağ salim çıkacağız mı belli değil başarılı olacak mı olmayacak mı belli değil demiş ki bende 7 dolar var ben gireyim madem 5 dolar ameliyat olayım zencilikten beyazlığa dönüşürsem çıkayım 2 dolar da sana vereyim 5 dolara da sen olursun tamam mı tamam anlaşmışlar kardeşim demiş sen hadi gir ben burada bekliyorum beklemeye başlamış saatler geçmiş Tabii kolay mı ameliyat bizim zenci çıkmış ki bembeyaz Zencilikten eser yok. Hakikaten böyle beyaz ak bir adamdan farkı kalmamış. "Kardeşim geçmiş olsun." demiş. Hakikaten başarılı bir ameliyat geçmiş. "İyi ya, çok sevindim. Sende 7 dolar vardı, 5 lirasını verdin, doğru mu? Doğru. Şu 2 doları ver de içeriye bir de gireyim be de ben ameliyat olayım." demiş. Ameliyat olan şöyle Karşının üzerinden bakmış, demiş ki, "Hadi oradan pis zenciyi." demiş, ki, "Seninle işim olmaz." Ya daha iki dakika önce senin kardeşin kardeşindi. Yedi dolarını ikisini ona verecektin. Hatta kendini riske ettin sen ya. Ameliyat belki başarılı geçmezse başına bir şey gelmesin. Ben gideyim dedin. He? Ne oldu? Hadi oradan pis sence. İki dolar da vermemiş ona. Nihayetinde neyi anlatmaya çalışıyorum? Irkçılık nefrete dönüştüren bir haslettir. Allah da bize bunu haram kılmıştır. Allah bizi bir ümmet kılmıştır. Öyle değil mi? Bizim tefrikayı, sağı, solu, her bir detayı bir kenara atıp, İslam akidesinde Allah bizi kardeş kılmıştır. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا demiştir Allah. وَذْكُرُوا Allah اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُمْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ demiştir Allah. Hatırlayın Allah'ın nimetini. Siz düşman idiniz, Allah sizi kardeş ilan etti. Bir evsli görsem de Onu şu köşenin dönüşünde katletsem Diyen hazreçliği Aynı şekilde bir Hazreçliği görsem de diyen bir evsliği Bu İslam nimeti Kardeş kılmıştır Ve yine bizleri kardeş kılan Allah'a hamdolsun Elhamdülillah Irkçılığı İslam'la birlikte Yedi kat yerin dibine görmüş gömmüştür Sahabeler ve inanın ama Yahudiler bu bu kötü hasletin üzerinden biz doğruyu öğreniyoruz elhamdülillah. Irkçılık İslam akidesinin yanından dahi geçmez. Şimdi de bir sahabeyi anlatacağım ve ondan sonra inşallah yavaş yavaş dersimizden nihayetlendirelim. Şimdi ırkçılığın nasıl bir Nasıl bir, bir seviyede haram olduğunu anlatmak için bu örneği seçtim. Seviyesine bakın. Birazdan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkacak olan cümlecikleri iyi dinleyin. İyi kulak verin dostlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ırkçılık yapan, ırkçılığı savunan birisi ve birileri hakkında ne diyor? Ve inşallah en büyük azığımız, en büyük öğretisi bu olsun bu ayetlerin inşallah. misafir edeceğiz birisini o anlatacak ama o sahabe Yemen'e vali tayin edilmiş zamanında Allah'ın Resulü'nün içtihadına Kur'an'ına çok güvendiği bir sahabe yani olayın kahramanı Muaz İbni Cebel'dir radıyallahu an bir gün bunu da muvatta takriş etmiştir İmam Malik. Rahimahullah, muvattasından takrir etmiştir bunu. Rivayet şöyledir. Kays İbni Mutata diye bir adam var ki, rivayetlerden elde ettiğimiz bilgiye göre, Ridd'e savaşında münafık olarak öldürülmüştür. Bu dipnotu da düşün. Yani çok sonraları bu rivayetin içerisinde, Kays İbni Mutata'nın nasıl birisi olduğu geçmiyor. Ama ben biraz üzerinde eğildim, Kays İbni Mutata'nın kim olduğu noktasında Ridde Savaşı'nda münafık olarak öldürüldüğüne dair bilgi var. Neyse önemli olan bize verdiği mesaj. Çünkü faillerden bir tanesi bu. Kahraman bu. Kötü kahraman. Kays İbni Mutata Eus ve Hazreçliler Medine'de oturuyor. Sohbet ediyorlar. Çok muhteşem böyle tatlı tatlı sohbet ediyor sahabeler. Kays İbni Mutata o Sohbet edilen mekana doğru yaklaşıyor. Diyor ki Allah Allah ne günlere kaldık ya. Aynen böyle ifade. Şuna bak diyor. Eusfak diyor anlarım. Onlar diyor Arapların hasıdır. Irkçılık yapacak ya. Onlar diyor Arapların hasıdır. Eusfak Hazret dedin mi Arap. Arap dedin mi Eusfak Hazret. Diyor ki anlıyorum bunu da tabi bunu yüksek sesle söylüyor diyor ki Rumili olan diyor Suheybi anlamıyorum Habeşi olan Bilal'i de anlamıyorum Farisi olan Salman'ı da anlamıyorum diyor ki ey Özve Hazretliler siz Arap'sınız ve diyor şu anda mevcut şu yarım adada da en üstün sizsiniz nasıl orada Salmanı Farisi senin aranda Aynı sohbette bulunabilir. E, Suheyb el-Rumi nasıl bulunabilir? Bilal Habeşi nasıl bulunabilir? Dediği anda yani ırkçılık yapıyor. Arap, Arap, Arap en üstündür. Farisi, cık, Rumi, cık, Habeşi hele hiç. Muaz İbni Cebel radıyallahu an yerinden kalktığı gibi rivayette aynen böyle geçer. İki yakasını birden tutar der ki sen ne diyorsun be? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Biz, "Aşhedu alla ilaha illallah" o "Aşhedu anna Muhammeda Rasulullah" dedikten sonra biz kovmuyetçiliği, ırkçılığı yere gömdük yere. Sen ne diyorsun? diyor ki Allah şahidimdir. Seni sürüyerek peygambere götüreceğim. Bunun hesabını peygamberin huzurunda vereceksin. tutuyor ravi diyor ki onu sürüyerek götürdü Allah'ın Resulü'nün yanına Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelince dedi ki ya Resulallah bu adam şunu şunu şunu şu şekilde söyledi biz Euslar'la Hazreçler'le ve otururken içimizde Selman vardı Farisili Suheyb vardı Rumu'ili, Bilal vardı Habeşli ama bu o kardeşlerimizi hakir gördü Rumilerden adam olmaz dedi tabir yerindeyse. Farisilerden olmaz. Olursa Arap'tan olur dedi. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam da geçiyor. Diyor ki nadir görülen yüzündeki kızgınlık belirdi diyor Subhanallah. Ve diyor çok önemli mevzuları konuşmak istediğinde çıktığı bir minberi vardı Allah'ın Resulünün oraya çıktı bir kelam konuşmadan çıktı o minbere salat etti salvele getirdi hamdele etti dedi ki sizin Rabbiniz birdir babanız da birdir anneniz de birdir ve bilesiniz ki Allah'a yemin ederim üstün olan bir tek şey vardır o da İslam Muaz bin Cebel'in eli hala yakasındadır. Allahu akbar. Ya Resulallah minberdedir Allah'ın Resulü. Diyor ki ay Allah'ın Resulü. Bu adama ben ne yapayım? Bu adam hakkında bana neyi emredersin ya Resulallah? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamdan. Alemlere rahmet olarak gelmiş. Engin merhamet sahibi peygamberin ağzından nadir duyulacak bir söz. Da'uhu ilenna da'hu ile'n-nar diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bırakın onu cehenneme kadar yolu var Allahu akbar da'hu ile'n-nar bırakın onu onun cehenneme kadar yolu var niye bu adam ne yaptı da Allah Resulü böyle dedi bu adam Kays İbni Mutata Arap en üstündür dedi. Ve diğerlerini hakir gördü. Değil mi? Yahudiler de aynısını yaptı. Bizden çıkmalıydı peygamber dediler. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı hakir gördü. Öyleyse bizim azabımız ne olsun bugün? İnşallah kardeş olmayı tekrar hatırlayacağız. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. İlla takva. Ancak takva istisna. Allah subhanehu ve teala bizlere... Ayetleriyle hemhal olabilmeyi nasip etsin aziz dostlar. Rabbim cümlemizi rızasından ve rızai ilahisinden ayırmasın. Hak yolunda bizleri sabit kılsın inşallah. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip olmaya müessar kılsın. subhan rabbike rabbil izzeti amme yesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.